Luka, 12. Bölüm O sırada halktan binlerce kişi birbirlerini ezercesine toplanmıştı. İsa önce kendi öğrencilerine şunları söylemeye başladı. Ferisilerin mayasından, yani ikiyüzlülükten kaçının. Örtülü olup da açığa çıkarılmayacak, gizli olup da bilinmeyecek hiçbir şey yoktur. Bunun için karanlıkta söylediğiniz her söz gün ışığında duyulacak, kapalı kapılar ardında kulağa fısıldadıklarınız damlardan duyurulacaktır. Siz dostlarıma söylüyorum bedeni öldüren ama ondan sonra başka bir şey yapamayanlardan korkmayın. Kimden korkmanız gerektiğini size açıklayayım. Kişiyi öldürdükten sonra cehenneme atma yetkisine sahip olan Tanrı'dan korkun. Evet size söylüyorum ondan korkun. Beş serçe iki meteliye satılmıyor mu? Ama bunlardan bir teki bile Tanrı katında unutulmuş değildir. Nitekim başınızdaki bütün saçlar bile sayılıdır. Korkmayın, siz birçok serçeden daha değerlisiniz. Size şunu söyleyeyim. İnsanların önünde beni açıkça kabul eden herkesi, insanoğlu da Tanrı'nın melekleri önünde açıkça kabul edecek. Ama kim beni insanlar önünde inkar ederse, kendisi de Tanrı'nın melekleri önünde inkar edilecek. İnsanoğluna karşı bir söz söyleyen herkes bağışlanacak. Oysa kutsal ruha küfreden bağışlanmayacaktır. Sizi havra topluluklarının, yöneticilerin ve yetkililerin önüne çıkardıklarında kendimizi neyle nasıl savunacağız ya da ne söyleyeceğiz diye kaygılanmayın. Kutsal ruh o anda size ne söylemeniz gerektiğini öğretecektir. Kalabalığın içinden biri İsa'ya, Öğretmenim, ''Kardeşime söyle de mirası benimle paylaşsın.'' dedi. İsa ona şöyle dedi. ''Ey adam, kim beni üzerinizde yargıç ya da hakem yaptı?'' Sonra onlara ''Dikkatli olun.'' dedi. ''Her türlü açgözlülükten sakının. Çünkü insanın yaşamı malının çokluğuna bağlı değildir.'' İsa onlara şu benzetmeyi anlattı. ''Zengin bir adamın toprakları bol ürün verdi.'' Adam kendi kendine, ''Ne yapacağım, ürünlerimi koyacak yerim yok.'' diye düşündü. Sonra, ''Şöyle yapacağım.'' dedi. Ambarlarımı yıkıp, daha büyüklerini yapacağım. Bütün tahıllarımı ve mallarımı oraya yığacağım. Kendime, ''Ey canım, yıllarca yetecek kadar bol malın var. Rahatına bak, ye, iç, yaşamın tadını çıkar.'' diyeceğim. Ama Tanrı ona, ''Ey akılsız.'' dedi. Bu gece canın senden istenecek. Biriktirdiğin bu şeyler kime kalacak? Kendisi için servet biriktiren ama Tanrı katında zengin olmayan kişinin sonu böyle olur. İsa öğrencilerine şöyle dedi. Bu nedenle size şunu söylüyorum. Ne yiyeceğiz diye canınız için, ne giyeceğiz diye bedeniniz için kaygılanmayın. Can yiyecekten, beden de giyecekten daha önemlidir. Kargalara bakın. Ne eker, ne biçerler, ne kilerleri, ne ambarları vardır. Tanrı yine de onları doyurur. Siz kuşlardan çok daha değerlisiniz. Hangi biriniz kaygılanmakla ömrünü bir anlık uzatabilir? Bu küçücük işe bile gücünüz yetmediğine göre öbür konularda neden kaygılanıyorsunuz? Zambakların nasıl büyüdüğüne bakın. Ne çalışırlar, ne de iplik eğirirler. Ama size şunu söyleyeyim. Bütün görkemine karşın Süleyman bile bunlardan biri gibi giyinmiş değildi. Ey kıt imanlılar! Bugün var olup yarın ocağa atılacak olan kır otunu böyle gidiren Tanrı'nın sizi de giydireceği çok daha kesindir. Ne yiyeceğiz, ne içeceğiz diye düşünüp tasalanmayın. Dünya ulusları hep bu şeylerin peşinden giderler. Oysa babanız bunlara gereksinmeniz olduğunu bilir. Siz onun egemenliğinin ardından gidin. O zaman size bunlar da verilecektir. Korkma ey küçük sürü. Çünkü babanız egemenliği size vermeyi uygun gördü. Mallarınızı satın, sadaka olarak verin. Kendinize eskimeyen keseler, göklerde tükenmeyen bir hazine edinin. Orada ne hırsız ona yaklaşır ne de güve onu yer. Hazineniz neredeyse yüreğinizde orada olacaktır. Kuşaklarınız belinizde bağlı ve kandileriniz yanar durumda hazır olun. Düğün şenliğinden dönecek olan efendilerinin gelip kapıyı çaldığı an kapıyı açmak için hazır bekleyen köleler gibi olun. Efendileri geldiğinde uyanık bulunan kölelere ne mutlu. Size doğrusunu söyleyeyim. Efendileri beline kuşağını bağlayacak, kölelerini sofraya oturtacak ve gelip onlara hizmet edecek. Efendi gecenin ister ikinci, ister üçüncü nöbetinde gelsin. Uyanık bulacağı kölelere ne mutlu. Ama şunu bilin ki, ev sahibi hırsızın hangi saatte geleceğini bilse, evinin soyulmasına fırsat vermez. Siz de hazır olun. Çünkü insanoğlu beklemediğiniz saatte gelecektir. Petrus, Yarab, dedi. Bu benzetmeyi bizim için mi anlatıyorsun, yoksa herkes için mi? Rab de şöyle dedi. Efendinin uşaklarına vaktinde azık vermek için başlarına atadığı güvenilir ve akıllı kahya kimdir? Efendisi eve döndüğünde işinin başında bulacağı o köleye ne mutlu. Size gerçeği söyleyeyim. Efendisi onu bütün malının üzerinde yetkili kılacak. Ama o köle içinden efendim gecikiyor der. Kadın ve erkek hizmetkarları dövmeye, yiyip içip sarhoş olmaya başlarsa... Efendisi onun beklemediği günde ummadığı saatte gelecek onu şiddetle cezalandırıp imansızlarla bir tutacaktır. Efendisinin isteğini bilip de hazırlık yapmayan onun isteğini yerine getirmeyen köle çok dayak yiyecek. Oysa bilmeden daya hak eden davranışlarda bulunan az dayak yiyecek. Kime çok verilmişse ondan çok istenecek. Kime çok şey emanet edilmişse Kendisinden daha fazlası istenecektir. Ben dünyaya ateş yağdırmaya geldim. Keşke bu ateş daha şimdiden alevlenmiş olsaydı. Katlanmam gereken bir vaftiz var. Bu vaftiz gerçekleşinceye dek nasıl da sıkıntı çekiyorum. Yeryüzüne barış getirmeye mi geldiğimi sanıyorsunuz? Size hayır diyorum. Ayrılık getirmeye geldim. Bundan böyle bir evde beş kişi, ikiye karşı üç, Üçe karşı iki bölünmüş olacak. Baba oğluna karşı, Oğul babasına karşı, Anne kızına karşı, Kız annesine karşı, Kaynana gelinine karşı, Gelin kaynanasına karşı olacaktır. İsa halka şunları da söyledi. Batıda bir bulutun yükseldiğini görünce, Siz hemen sağanak geliyor diyorsunuz. Ve öyle oluyor. Rüzgarın güneyden estiğini görünce, çok sıcak olacak diyorsunuz ve öyle oluyor. Sizi iki yüzlüler. Yeryüzünün ve gökyüzünün görünümünden bir anlam çıkarabiliyorsunuz da şimdiki zamanın anlamını nasıl oluyor da çıkaramıyorsunuz? Doğru olana neden kendiniz karar vermiyorsunuz? Sizden davacı olanla birlikte yargıcı giderken yolda onunla anlaşmak için elinizden geleni yapın. Yoksa o sizi yargıcın önüne sürükler, yargıç gardiyanın eline verir Gardiyan da sizi hapse atar. Size şunu söyleyeyim. Borcunuzun son kuruşunu ödemedikçe oradan asla çıkamazsınız.